94.9 Açık Radyo burası ve Açık Yeşil programına hoş geldiniz diyelim. Ben Deniz Ömer adı canton Tombil ile beraberiz. Ümit Şahin bu programın asıl sorumlusuysa telefonumuzun öbür ucunda olacak. Varşavut olacak. Barşavada. Merhabalar herkese. Destekçimiz Kıvılcım Doruk İlhan'a da teşekkür ediyoruz. Ve programı başlayacağız. Bugün Varşova'dan tabi haberler var ama önümüzde çok sabahleyin bizi açık gazetede dinlemiş olanlar kusura bakmasın bir kez daha tekrar edelim. En önemli günün haberi küresel ısınma durdu şeklindeki iddianın bir ölçüm hatasından ibaret olduğu yani son küresel ısınma grafiklerinde son 15 yılda ...görüldüğü belirtilen bir düz çizgi vardı... Onun nedeninin ısınmanın durması değil, inkarcılar tarafından ısrarla ve temcit pilavı gibi ortaya sürülen bir konuydu bu. Sadece onlar tarafından da değil bu tip haberleri daha önce görmedikleri ve bilmedikleri için ve ilgi çekici bir haber oldukları için. Mesela mini bozul çağı geliyor şeklinde bir başlıkla verilen haberin çok fazla tıklanacağı ya da okunacağı gerekçesiyle Türkiye'deki gazeteler tarafından ve evet, dünyanın bol, genelindeki birçok gazete tarafından kopyalanan haberlerden evet, bahsediyoruz. Bol bol buz haberi buz fotoğrafıyla Eriyen, ha. yalan haberler ortaya çıkıyordu evet. ve bu yalanın da nedeninin gayet e, açık bir şekilde çok basit bir nedenden ötürü ortaya çıktığına dair haberler var. Hayır bir yandan da şey tam bu şizoi duruma uygun bir e, durumda bir yandan mesela Antarktika'dan böyle Singapur büyüklüğünde bir 700 üzür kilometre karelik hacimde devasa bir şey alanı kaplayan bir buzdağının koptuğu bir, bir yandan bir yandan da grafiklerde düz çizgi bakın olmuyor diyorlar düz çizginin sebebi de ölçümlerin yapılamıyor oluşmuş. Evet. Robert Kevin Caoton ve Robert Wayne biri York Üniversitesi'nden, Britanya'dan biri de Ottawa Üniversitesi'nden Kanada'dan araştırmaya göre düz çizgi iklim araştırmacılarının kuzey kutbu çevresindeki artışı Ölçememiş olmasından kaynaklanıyormuş tersine. Evet. Basit bir sebep insanların algıları resmen yalan haberlerle zehirleniyordu. Küresel ısınma yoktu. Aksine her zamankinden şeyleri. daha yoğun olduğuna işaret etmişler. Uydu göstergesi ölçümleri. Evet bakalım ölçüme. göreceğiz. Devam edecektir. İlk kim verecek bu haberi Türkiye genelinden ya da dünya genelinden mini buzulça haberini açık radyoda ve açık gazetede açık yeşilde de aynı şekilde duyurmayı çalışacağız. Ümit merhaba günaydın. Günaydın. Merhaba. Şuradan, merhaba. merhaba evet küresel ısınma durmamış meğerse. Ölçüm hatasıymış. Çabuk buraya gelin. <gülüyor> evet. E, bu sabahki, yani daha doğrusu dünkü sardunya kasırgası da herhalde e, bir diğer işaret oldu Ben henüz tabii bu sardunya haberini duyduktan sonra henüz zirveye gitmedim. E, programdan sonra gideceğim. Fakat nasıl etkileyeceğini doğrusu merak ediyorum. Çünkü Ee, önce Filipinler e, gelişmekte olan ülkelerden biri. Sonra da doğrudan doğruya Avrupa'yı vurdu. Evet, evet, çok, çok sayıda da... ölü var. İnanılmaz fotoğraflar evet. var Sardunia'da. Ya. Ya bu görüntü bir şey miymiş o civarlarda? Ben e, onunla ilgili bir şey okumadım ama. Ah, hayır. Yani BBC'den etraflıca baktım. Ben bakmaya çalıştım. En az 18 kişi, 4'ü çocuk... Yok olup gitmişler Sardunya e, ya da Sardunya adasında. Kleopatra adı verilmiş bu hortum. Artık oralarda evet. da isim veriliyor sellere. Ve yani köprüler çökmüş, arabalar yüzüyor böyle gidiyor. Ve Olbia şehrinde de Kuzey kuzeydoğusunda 3 metre yüksekliğinde sulardan bahsediliyor. Ve ulusal bir trajediden bahsetmiş Başbakan Enrico Letta. Ve sadece oralarda değil. İşte, Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Vietnam gibi ülkelerde de aynı şekilde bu durumlardan bahsediliyor. Tamamen sel götürüyor dünyayı. Vietnam'da yani, da öyle. Yani yeni normal, yeni normal demektir evet. şey, e, tam da bu e, gibi görünüyor. E, bu Peki sabah e, herhalde şeyi verebildiniz. E, sabah çok erken saatte bir son dakika haberi geldi. Ee, gece saat 4'e doğru daha doğrusu sabaha karşı 4'e doğru iklim zirvesi kilitlenmiş e, gibi görünüyor. Ee, çünkü e, bir, işte biliyorsunuz en gelişmekte olan ülkelerin en kritik olarak gördüğü kayıt ve zararların e, işte, teminatı mekanizması vardı. Bu mekanizma ile ilgili görüşmeler sırasında ki burada görüşmeler gerçekten sabah kadar sürüyor. E, ...gelişmekte olan ülkelerden oluşan... ...G77 Çin bloğu... ...salonu terk etmiş. Evet bunu, çıkmış. bunu Gökşen'den... ...Gökşen Şahin'den... Evet. ...öğrendik biz de sabah evet, kadar... Şöyle. ...sabah çok erken geldi bununla ilgili bir, bir haber... Ee, ...ve bugün içerisinde de... ...bir açıklama yapacaklarmış. Şimdi bu neden önemli... ...birazcık ona değinelim. Ee, burada tabii... 2015 anlaşması Paris Protokolları ya da Paris anlaşması neye benzeyecek konusu en önemli konuymuş gibi görünüyor. Fakat burada ülkeler arasında net ayrım var. Yani gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin öncelikleri arasında çok büyük bir fark var. Gelişmiş ülkeler 2015 anlaşması ile ilgili bu ADP denen süreci çok önemsiyorlar. Ve onunla ilgili yol haritasının çıkması için özellikle Polonya e, işte burada iklim zirvesinin başkanlığını yaptığı için onun için e, bastırmaya devam ediyor. E, fakat burada da bunu yapmalarının asıl nedeni buradan böyle bir yol haritası çıkartmaları, çıkartmaya çalışmalarının asıl e, arka planında da e, kendileri bir e, taahhütte bulunmak e, yerine aslında e, gelişmekte olan ülkeleri de için içine katacakları yani eskisi gibi sadece ek bir ülkelerin sorumluluk almayacağı, bütün ülkelerin e, sorumluluk alacağı e, bir mekanizma kurmak istiyorlar. Tabii buna karşı bu e, nasıl sorumluluk alınacak, hangi eşitlikler gibi hangi adalet trendi gibi yapılacak bunlar e, çok fazla tartışılmıyor. Sadece e, bu mekanizmanın bütün ülkeleri kapsayacağına dair bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Ama gelişmekte olan ülkelerin işte bambaşka bir önceliği var. İşte ilk gün bu Filip'in neredeyse de yaptığı konuşmayla itibaren e, başlayarak e, bu kayıt ve zararların e, telafisi e, mekanizması e, ön plana geçti. Çünkü e, artık isim felaketleri bir normal haline geldi ve diyorlar ki haklı olarak bu gelişmekte olan ülkelerin temsilcileri yaptıkları konuşmalarda e, bunu e, gelişmiş ülkeler e, adaptasyon fonunun içine almaya çalışıyor. Fakat evet. yani adaptasyon da bu birbirinden tamamen ayrı şeyler. Çünkü e, bu yaşadığımız hayan tayfunu gibi bir tayfuna adapte olunamaz. Çünkü önceden tahmin edilmesi mümkün değil. Yani böyle bir tayfuna adapte olmaktan bahsedemezsiniz. Dolayısıyla burada her şeyiyle yani e, risk tespitinden, hasar tespitinden, e, felaket yaşandıktan sonra yapılması gerekenlere kadar bunu e, bu zararı telafi edecek e, bir teminat sekanizmasının geliştirmesi gerekiyor diyorlar. Ve bunu da kırmızı çizgi olarak koyuyorlar. Yani... Gece yarısı toplantıyı terk etmelerinin nedeni bir anlaşmaya barılamaması ve oluşturulan taslak metinde kendi taleplerine yer verilmemesi olmuş. Anladığım kadarıyla. Evet. Bu... Ee, şöyle diyorlar ama eğer kayıt ve zarar mekanizması buradan çıkmazsa o zaman 2015'te çıkmaz diyorlar. Yani şu anda müzakereler siliklenmiş olabilir. Ee, net bilmiyorum. Bir an sonra öğreneceğiz ama. Gelen haberler bu yönde. Evet bu çok önemli. Demin sorduğun e, soruyu da ben tekrar baktım bu benzeri yaşanmış mı diye Sardunya'da e, bu konuda sivil koruma, sivil savunma e, yetkili e, örgütünün başındaki e, bir adam e, şey demiş, hiçbir zaman bu kadar aşırı bir durum görmedik. 10 yıllardan beri belki de hiç. Çünkü bütün adayı kapsadı özellikle demiş bu Sardunya Adası ve Sardunia valisi de şey demiş, e, televizyona çıkıp e, ya da Olbia şehrinin valisi, ve belediye başkanı pardon. Apokalips bu demiş. Yani doğrudan doğruya kıyamet manzaraları. Aynı terim Filipinler içinde kullanılmıştı. Yani kıyamet geldi artık doğal afet diye bir şeyden bahsetmenin hiç imkanı kalmadı. Tamamen kıyamet güne. Vietnam'daki fotoğrafları sabahleyin gördük yani Associated Press'ten. ...akıl alacak gibi değil yani. Ya ama en ilginç çekici Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'da çölün ortasında arabalar sürükleniyorlar... ...yağmur sularından ötürü oluşan sel sularında. Yani böyle bir durum var ve bu hükümetler... ...senin de yazında da belirtmiş olduğun gibi... ...Birleşmiş Milletler'de hala ne biçim şirketlerle... ...bu işin temel sebebi olan kömür, petrol ve doğalgaz... ...gibi enerji şirketleri başta ya da otomotiv... E, nasıl masaya otururuz ve nasıl onları ikna edebiliriz diye bir şeyin içindeler. Christiane Figueres de sen haklı çıktın. Ben biraz daha umutluydum ama konuşmasında da hem e, okudum gayet e, uzlaşmacı bir tavır şirketlere karşı. Dahası da sonradan Demokrasi'nin avuda gördüm bu dün akşam. Ee, şeyleri de e, bizzat kendi diberce etmiş 60 e, aktivistleri yani genç bir aktivist Clemence Üten'le yaptık bir konuşma var Amy Goodman'ın yani evet. e, gördü, o, onu gördüm bilmiyorum yani resmen hayat boyu da e, atacağız gibi laflar etmiş yani kişisel... tabii tabii, o soruyu sorduğunda ben de bakın toplantısındaydım Amy Goodman e, tigeresi sordu Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız diyor. Sigires'in e, yani hani renkler rengi girdiğini ve çok sinirli bir şekilde Goodman'a cevap verdiğini söyleyebilirim. Verdiği cevap tabii biz her türlü sivil topluma izin veriyoruz ama yaptıkları kurallara aykırıydı gibi. Böyle bir cevap verdi fakat önemli olan o yüzünün aldığı hal gibi bence. Evet bir de, de çok, çok, iyi... çok net sordu çünkü ve bir de bankimuna da sordu bu şey diye sordu net net olarak. Bankimun'un basın toplantısıyla aslında bu. Dedi ki e, burada bütün sivil toplum örgütleri dışarı atılırken ya da onlara yeterince e, işte yer ayrılmazken etrafta şirket kokaklı adamların gezdiğini görüyoruz. Lobiler iklimci e, vesile geçirilmiş gibi görünüyor. Bu konuda ne diyorsunuz dedi. Yani Amy Goodman'ın soruları en nef sorulardı. Evet. E, tabii Bankimun'da. Ee, bir şey diyemedi açıkçası. Sadece herkes çözümün parçası olmalı gibi bir klasik laf bulmuş durumdalar şu anda. Herkes çözümün parçası yapmaya çalışıyorlar ama bu kömür girvesiyle ilgili meselede e, belki biraz sonra konuşuruz. O figeresin konuşması evet. da, alt metin çok e, karanlık bir alt metin bence. Evet yani, ona geç... De, de... Evet. Evet, ona geçmeden bir şey daha soracağım şey, şey dedin değil mi Cristiana Figueres Birleşmiş Milletler'in iklim e, sözleşmesi iklim çerçeve sözleşmesinin sözcüsü yani sekreteri bu örgütün sekreteri. E, yani dünya adına milletleri adına aslında iklim değişikliğiyle mücadelenin başında olan insanlardan biri ve ne dedin sen e, birisi onlar da şeyi çiğniyor kuralları çiğniyorlar demişler aktivistler için öyle mi Evet, ya, yani e, başka bir şey demedi ama e, bu da ne demek zaten. Ben de be, şimdi bakıyorum ne yapmışlar o aktivistler diye atılanlar e, kartları ellerinden alınarak atılanlar. Şöyle yapmışlar Plemans konuşuyor. 23 yaşında e, genel ilk pazartesi günü genel kurul toplantısında yep Sanyo'nun e, konuşmasını dinledik. Ayakta alkışladık. Çünkü çok kalpleri kalp kırıcı yani çok derin duygular verici bir konuşmaydı bütün herkes birçokları ağlıyorlardı biz de dayanışma gösterelim dedik alkışladık ve çıkışa çıkarken ona ya yanına gittik e, ve hatta şeye de söyledik diyor güvenlik görevlilerine de biz çıkıyoruz ama döneceğiz dediler Ve işte o sarıldık Çok duygulu Birbirimize sarıldık Bize teşekkür etti dayanışma için diyor Ve biz de Eylem için hazırladığımız Şeyleri Pankartları çıkarttık Zaten bu da bir sonraki günde Zaten koyacağımız şeylerdi diyor Bir tane Çıkardıkları pankartta da şey yazıyormuş 2012 bin ölü 2013 on bin fazla ölü. Bundan sonra daha ne kadar ölü vereceğiz diye. Yani tayfunun vurduğu yerlerin adı. O kadar. ve Bir kere güvenlik yırtmış 60 onları ellerinden alıp arkasından da derhal çıkarıp 10 dakika içinde sınır şey dışı etmişler. Toplantıdan çıkartmışlar. Sonra ertesi gün gelebilirsiniz demişler yalnız güvenlikler. Daha sonra duyduk ki Cristiano Figueres Kendi kişisel kararıyla Birleşmiş Milletler toplantısından yasaklamış onları. İşte bunu neden yapıyorlar? Bunu tipik işte aslında e, Gezi Bey falan da yaşadığımız mantığın aynısı. Gözdağ vermeye çalışıyorlar. ve evet. e, Buradaki aktivistlerin herhangi bir e, önceden belirlenmemiş, pazarlığı yapılmamış eylem yapmasını engellemeye çalışıyorlar. Aslında bu işe yarıyor. E, Kopenhag'taki görüntüler sizin... ...hiç biri yok burada. Yok değil mi? yani evet. e, son, hayır, son derece e, bastırılmış bir... ...tri e, toplum katılımı var. E, tamamen kurallar içerisinde oynanıyor. Fakat ben bunun 2015'te... ...Paris'te böyle devam edeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü büyük ihtimalle... ...cuma günü burada büyük bir skandal kopacak. Yani e, eğer buradan hiçbir şey çıkmazsa... ...ya da... E, ...saade süreti bir metin çıkarsa... ...bu kayıp ve zararlar... ...mekanizması falan çıkmazsa zaten... Gelişmekte olan ülkeler ortalığı ayağa kaldıracaklar. Dolayısıyla böyle bir skandal olursa burada ben aktivist kanadın canlanacağını tahmin ediyorum. Çünkü e, sanki herkes birazcık vazgeçmiş gibiydi e, isim, ursası, isim politikalarından. Fakat şimdi görüldü ki bu felaketlerden son, sonra bu iş sadece emisyon azaltmakla alakalı bir iş değil. Bu iş... Yeni bir dünya, yeni bir normale gidiyor ve bu işte bir adalet meselesi. Yani e, yeni bir de, de, çok ağır bir adaletsizlik var. Evet evet yani ye, şimdi şöyle bir şey mesela kıza soruyor Amy Goodman'dan ne hissediyorsun peki böyle bizzat Cristiana Figueres tarafından uzaklaştırılma durumları. Son derece e, üzgünüm depresyondayım diyor yani 23 yaşındayım ben ve iklim adaleti için dövüşüyorum mücadele ediyorum ve tek gördüğüm şey şirket logoları her yerde bu kopun içinde Arcelor Arcelor Mittal logosu diyor her tarafta ana, evet. ana binada genel kurul salonunda diyor o nedir diye yani soruluyor evet çelik evet. ve madencilik şeyi. ve en Aynen. büyük en kirli şirketlerinden biri ve logolarını basıyorlar bu olamaz diyor ve sonuç olarak benim kanaatimini de naçizane bir ekleyeyim Sonra konuşmaya devam ederiz. Yakında ama hükümetler de, Birleşmiş Milletler yetkilileri de kitlelerin öfkesini, gazabını bütün dünyada çok ciddi şekilde hissedecekler. Bana öyle geliyor. Ve enerji politikalarında değişiklik yapmak zorunda kalacaklar ya da topyekun bir devrimci isyan durumuyla karşılaşacaklar. Kapımızda yani iklim değişikliği ile beraber evet iklim ama... isyanı. Evet ama tabii burada şöyle bir şey var ee, yani şu anda e, en azından müzakereler çerçevesinden bakarsak e, çok planlı bir şekilde e, gelişmiş ülkelerin e, bu şeyi e, tıkamaya çalıştıkları görünüyor. Şimdi nasıl yapıyorlar bunu? Mesela Avustralya e, dördüncü kez fosil e, günü fosili oldu. E, bir haftada dört kez yani. Evet. E, neden oldu? Çünkü en son Ee, şeyle ilgili, Finansla ilgili e, oturumlarda Avustralya Delegesi e, şöyle bir laf kullanmış. E, gelişmiş ülkelerin bu, bu tür bir yeni önceden tahmin edilebilir bir e, ya da önceden belirlenmiş bir finans e, yükümlülüğü altına girmesi gerçekçi değildir ve kabul edilemez demiş. Şimdi <gülüyor> Avustralya bu lafı e, tabii kendi adına söylemiyor aslında. Avustralya nasıl iki sene önce Kanada üretildi? Şu anda e, tetikçiliği Avustralya'ya vermiş. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyacı çıkmıyor. E, hiç fosil de olmadı. E, gayet alt e, profilden gidiyor. E, hatta Obama'nın o son haziran planı nedeniyle biraz böyle aktivistler tarafından falan da şey yapılıyor. E, hafif e, seviliyor diyelim. E, fakat... E, bu şeye bakıldığında mesela basın toplantılarında özellikle bu Cibri South gibi falan güne, e, güney ülkelerinin kurduğu e, örgütler ya da ActionAid gibi örgütler arka planla neler döndüğünü anlatıyorlar. Çünkü tabii biz ikili görüşmeleri falan izleyemediğimiz için ya da kapalı toplantılar çoğu kapalı kapılar ardında yani süren toplantılar bu tür basın toplantılarından ya da e, briefinglerden e, bilgileri almaya çalışıyoruz. Onların söylediğine göre şu anda bütün finans mekanizmalarını tıkayan ülkeler Kanada, Avustralya ve Japonya. Bu ülkeler Avrupa bildiği bir şey demiyor çıkarsa biz veririz para diyor. Mesela vermesi gereken vermeleri gereken para da şöyle bir para. 2020'ye kadar Yeşil İklim Fonu'na yani Yeşil İklim Fonu da 2010'da kurulmuştu ve 2020'ye kadar burada 100 milyar dolar toplanması gerekiyor. 2020'den itibaren de her yıl 100 milyar dolar konması gerekiyor ve bu para gelişmekte olan ülkelerin yeni karbonsuz bir işte e, sisteme, düşük emisyonlu sisteme geçmelerini sağlayacak, finansmanı sağlayacak bir şey. Çünkü e, aksi takdirde e, gelişmekte olan ülkeler yine kömüre, petrole bağımlı kalacaklar bu tür bir finansal mekanizma olmazsa. Ama bu para ortada hiç yok. Yani o kasaya hem hiçbir şey konmamış. Ee, bu bir tür banka diyelim, bu banka kurulmuş yönetim kurulu var, her şey toplanıyor fakat orada da para yok. İşin daha da tuhaf tarafı bir de adaptasyon fonu var. Bu adaptasyon fonuna sadece 100 milyon dolar konması gerekiyor çalışması için. <gülüyor> Onu bile koymuyorlar değil mi? O, o da yok orada da. Ya da adaptasyon fonuna sadece İsveç bir para koymuş. <gülüyor> ee, 30 milyon galiba, 30 milyon dolar kadar. Onun dışında adaptasyon fonu bomboş. Şimdi bizim tahminimiz buradan adaptasyon fonunu dolduracaklar diye ben düşünüyorum. Çünkü yapmak istedikleri şey aslında Los and yani yani kayıp ve zarar metanizmasının adaptasyonun bir parçası haline getirmek istiyorlar. Ee, ve 100 milyonu da dolduracaklar diyecekler ki siz bununla yetinin. Geri kalanı, yeşil fonunu ise özel sektöre havale edip bütün bu ıı, şeyleri iklim işte değişimine hazırlık ya da karbonsuz ekonomiye geçiş için e, gereken şeyleri de kredi mekanizmasına döküp aslında yine gelişmekte olan ülkeleri borçlu çıkaracaklar. Yani en azından burada e, izleyebildiğimiz oyun bu ve e, gelişmekte olan ülkeler ise net bir şekilde Filipinler'de de dahil olmak üzere bütün e, G77 için bloğu bu şeyin, tabi burada Çin nasıl davranıyor çok emin değilim ama e, Çin de sonuçta bu E, blokla birlikte davranıyor şimdilik. Evet ama Çin, ee, şöyle... Çin'de, evet, Çin'de de olağanüstü eylemler e, Çin'i, bütün Çin'i e, o koca ülkeyi sarsmakta her taraftan e, iklimle ilgili, çevreyle de ilgili. Yani çünkü yaşanamayacak bir hal haline gelmeye yani başladı Çin. Tabii orada bir de hava çeviriliği evet. çok önemli. Yani, çömürden dolayı müthiş bir hava çeviriliği de var. Ama orada e, G77 Çin Buluğu ...bu için adaptasyon fonunun içinde kalmasına izin vermeyecek. Ee, en azından eğer böyle bir şey olursa bu kırmızı çizgidir. Aksi taktirde 2015 olmaz diye bir e, şey dolaşıyor ortada. E, durum bu açıkçası. Yani şu anda müzakerelerdeki durum e, bir finans sirvesi olacak denmiş geçen sene. E, dün bir e, galiba ekşin eğitli bir e, basın toplantısında e, şey dediler... ...geçen sene Doha'da Barşova finans sirvesi olacak dediler ortada finans yok derizler. Gerçekten hani bunun bir finansiyesi olacağı zaten önceden bilmiyordu. ama bununla ilgili bir sonuç çıkmayacak gibi görünüyor. Evet, bir İki de zaten şu kömür gibisine değinelim. Evet, vefi geresin stratejisine üzerine senin de yazdığın 6. gün yazısına da evet bu vesileyle değinelim. Evet, ya yani bu şimdi burada aslında görüşler çeşitli. Yani Geresin mesela E, Ken olsun, e, bu iklim eylem avı olsun, e, başka bazı Bankwatch olsun mesela bu meselede en çok e, şey kömür devresini en çok eleştiren, eleştiren kuruluşlar e, yaptıkları açıklamalarda ya TIGRS'e hiçbir şey demediler ya da e, olumlu buldular. Çünkü e, ilk defa diyorlar Birleşmiş Milletler e, Milletler'in bu kadar üst düzeydir e, yetkisi çıkıp kömür şirketlerinin karşısında E, rezervlerin büyük bir kısmını toprak altında bırakmalısınız dedi. Şimdi bu e, hani buraya kadar bence de anlaşılabilir gibi evet. Hani bu bir eğer e, mesajsa böyle bir mesaj var. Ama bence asıl mesaj kamuoyuna verilen mesaj. Yani e, Figueres'in kömür şirketlerinin karşısına çıkıp verdiği mesajdan daha önemli olan kömür şirketlerinin kamuoyuna verdiği mesaja Figueres'in destek vermiş olması. Neydi o mesaj? E, bu Varsol Warsaw Community diye bir şey yayınladılar ee, Bu Polonya Hükümeti Ve kömür, Dünya Kömül Birliği Ve net olarak şunu söylüyorlar ee, Birincisi Diyorlar ki iklim değişikliğiyle Mücadele etmek için kömür kaçınılmazdır Yani kömürle e, Kömür üretiminin Ve kömürden enerjinin işte sürdürülmesiyle İklim değişikliğiyle Mücadele el ele gitmelidir Bunun için mesela Ken'in söylediği şey Yaptığı yorum Günde 2 paket sigara içerek akciğer kanseriyle mücadele etmek. Ee, akciğer kanseri olmuş bir kişinin tedavi için günde 2 paket sigara içmesi gibi bir şeyden bahsediyorlar. Aynen böyle. Ee, ve ikinci de daha da e, büyük bir e, şey bence palavra diyelim. Temiz kömür diye bir şeyin var olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Şimdi bir şeyi 40 kere söylerseniz insanlar inanıyor. E, bunlar da temiz. E şöyle diyorlar onun tanımı olarak da yüksek verimli ve düşük emisyonlu kömür kullanıyoruz biz. ya da kullanacağız diyorlar. E, fakat bunu kullanan böyle bir şey zaten e, ne kadar düşük emisyonlu olduğu ayrıca tartışılır. Yani %20-25 kadar az karbon emisyonuna neden oluyor. Fakat biz bu yüksek verimli, düşük emisyonluyu e, mevcut santrallerin, teknolojilerini yenileyerek ya da yüksek verimli, düşük emisyonlu yeni santraller yapmaya başladığınız zaman bir kömür santrali 50 sene çalışıyor. Yani siz aslında kömürün temel enerji kaynağı olması o, olmasını verante altına almış oluyorsunuz evet. kömür sektörü kurtarıyorsunuz. Ve Figures'e dikkat ettiyseniz konuşmasında vurgulayarak şunu söyledi, kömür sektörü yenilenmeli dedi Bu ne demek şimdi? Yani bunu söylediğiniz zaman siz bir de üstüne ortada olmayan varlığı tartışmalı karbon tutma teknolojisini vurgularsanız yani ekonomik olarak zaten feasible olması düşünlemeyecek bir teknoloji yok böyle bir teknoloji karbon yok. tutma ve depolama 20 yıl sonra belki olur diyorlar belki 30 yıl sonra evet, yani o bile yani 20 yıl sonra olsa bile burada tutmak değil orada zor depolamak çünkü o kadar büyük miktarda karbonu şey ancak eski petrol yapaklarına falan gönebiliyorsunuz. Evet, da çok zor. Bir şey. evet, ayrıca çok 20 önemli. yılda yok zaten. <gülüyor> evet yani dolayısıyla böyle bir şey e, Figueres'in yaptığı şey aslında hani oraya katılmakla meşrulaştırmaktır da değil. Yine katılırdınız ama orada öyle bir şey söylerdiniz ki yeni kömür santralleri yapılmamalıdır derdi mesela. E, ve işte temiz kömür diye bir şey yoktur derdi. O zaman anlardım fakat bunu demeden e, oraya katılıp işte siz yatırımlarınızı biraz da riske yöneltin falan gibi bir konuşma yapmak artık saflıktan öte bir kötü niyet göstergesi diye düşünüyorum ben ve yani işte yazımda da yazdım hani ki geresi e, istifaya davet etmemek eee de şeyin iklim hareketinin aşırı iyi niyetinin bir göstergesi olabilir bence. Evet Ümit bugün, bugünkü bizim bir başka temamıza da sabahtan beri konuştuğumuz Gezi programında da sözünü ettiğimiz bir başka temaya da uygun düşen bir şey var senin yazında da Christiana Figueres de Birleşmiş Milletler'in iklim sorumlusu baş yetkilisi konuşmasında girişin ardından şey dediğini tüm kömür santrallerinin hemen kapatılması gerektiğini söylediğini iddia ediyormuş öyle mi? Ha, evet evet aynen öyle. Yani biz diyormuşuz ki bütün kömür santralleri hemen kapatılmalı. Evet. Yani bu, da, bu da tam işte bu Hani bizi şey yapmaya çalışıyor, marjinalize, marjinalize ederek yani dünyanın iklim hareketini, hatta sadece iklim hareketini de değil, bütün bilim insanlarını marjinalize edip, e, bunlar işte gerçeklikten uzak bir takım marjinaller ya da işte köktenciler e, algısını yaratmaya çalışıyor. Bu da tam kömür sektörünü yapmaya çalıştığı şeyler. Evet, işte devam edeceğiz. E, yani yeni önemli gelişmeler olursa tabii herhangi bir... E, Haberleşelim ve herhangi bir programımızda Açık Gazete dahil olmak üzere gelişmeleri takip etmeye çalışalım. Tamam, tamam. Peki. Haberleşiriz. Şimdi gidiyorum zaten. Durumun ne olduğunu haber verin. Evet, yazılarında zaten muntazam olarak Açık Radyo sitesinde yer alıyor Açık Radyo.com'da. Tamam, teşekkürler. Görüşmek Güzel üzere. Teşekkürler. Evet.